Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Kuzey Ormanları Araştırma Derneği 7 yıldır sürdürülmekte olan Kuzey Ormanları Savunmasının faaliyetlerine katkı vermek, Avrupa Orman Kuşağı kollarından biri olan Kuzey Ormanlarını Koruma Çalışmalarının parçası olmak, gerek Türkiye gerekse dünya açısından hayati öneme sahip bir orman koridorunun savunma ve onarım faaliyetlerine katkı vermek amacıyla Nisan 2020 tarihinden itibaren çalışmalarına başladı. Kuzey Ormanları Araştırma Derneği hedefleri doğrultusunda Kuzey Ormanları coğrafyasında, flora ve faunasında, yaban hayatında, içinde ve çevresinde yer alan insan yerleşimlerinde ekosistemi tehdit veya tahrip eden insan faaliyetlerini izleyerek ve raporlayarak Kuzey Ormanlarını günlük olarak izleme çalışmasını gerçekleştirmek amacıyla bir izleme raporu çalışması da yürütmeye başladı. Birleşmiş Milletler'in yaptığı kapsamlı bir ankete göre koronavirüs salgınına rağmen 50 ülkede nüfusun yaklaşık 3'te 2'si iklim değişikliğini küresel bir acil sorun olarak görüyor. 50 ülkeden 1,2 milyon kişiyle yapılan ankette katılanların yarıya yakını 14-18 yaş grubunu oluşturuyor. Ormanların ve toprağın korunması, iklim değişikliğine karşı en fazla destek bulan çözüm olarak görülüyor. Halkın iklim oyu adı altında sürdürülen UNDP ile Oxford Üniversitesi'nin Ortak anketi bu. Katılımcıların %64'ü iklim değişikliğini ülkelerin acilen çözmeleri gereken bir sorun olarak değerlendirdi. Bölgelere ve yaşa göre sonuçlarda bazı değişiklikler var. İngiltere ve İtalya'da katılımcıların %81'i iklim değişikliğinin aciliyetiyle ilgili değerlendirmeye katılırken bu oran Moldova'da %50 civarında. Amerika Birleşik Devletleri'ndeyse katılımcıların %65'i iklim değişikliğini acil bir sorun olarak değerlendirdi. Dünyada artan sıcaklığın acil sorun olarak görülmesi gençler arasında %69 iken bu oran 60 yaş üstünde %58'e düştü. UNDP strateji danışmanı Kassiflin, "İnsanlar korkuyor. Avustralya ve Kaliforniya'daki orman yangınlarını Karayiplerdeki kasırgaları, Güneydoğu Asya'daki sel baskınlarını görüyorlar. Bunların gerçek bir sorun olduğunun farkındalar. Bu konuda bir şeyler yapılması lazım değerlendirmesinde bulundu. İklim değişikliğine karşı atılması gereken adımlar konusunda ise katılımcıların yaşadıkları yere göre değişiklikler var. İklim değişikliğine karşı en fazla desteklenen dört politika, ormanların ve toprağın korunması %54, güneş, Ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları %53. iklim dostu tarım teknikleri %52. Yani birbirine çok yakın bu üçü. Çevre dostu işletmeler ve istihdama da daha fazla yatırım benzer şekilde yüksek %50. Flynn, demografi konusunda eğitim seviyesiyle iklimin acil bir sorunu olduğu inancı arasında net bir bağlantı olduğunu gördük. Hangi ülkeden olduğunuz? Yaşınız çok önemli değil ama eğitim... Gerçekten önemli diyor. Bulgular bakımından genel olarak kadınlar ve erkekler arasında pek farklı sonuçlar çıkmasa da ülke bazında bu farkların daha bariz olduğu görüldü. Utah Üniversitesi ve Koç Üniversitesi öğretim üyesi. ekolog, ornitolog ve doğa bilimci Profesör Doktor Çağan Şekerci oldu. 2020'de tüm dünyada en çok kuş türü gören kişi oldu. Kuş Gözlem Vatandaş Bilimi Sitesi E Kuş Banka geçen yıl 1849 Kuş türünü gözlem kaydına giren Profesör Doktor Çağın Şekercioğlu 2020'de tüm dünyada gözlemlenen 9590 kuş türünün yaklaşık beşte birini Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Kolombiya, Tanzanya, İngiltere ve diğer seyahatlerinde kaydetti. National Geographic ve Getty'de profesyonel doğa fotoğrafçısı da olan Şekercioğlu bu kuş türlerinin çoğunu fotoğraflarla belgeledi. Çağın Şekercoğlu, Türkiye'de e kuş Bank, dünyada da E-Bird diye anılan sisteme toplam 8133 kuş türüyle tüm yılları kapsayan genel sıralamada şu anda dünya beşinciliğine oturmuş durumda. Türkiye'de ise birinci sırada. Bilim insanları Nature dergisinde yayınlanan ilk küresel değerlendirmede sadece son yarım yüzyılda açık okyanuslarda yüzen köpek balığı ve batos sayısında dünya çapında şaşırtıcı bir düşüşe neden oldu. Okyanus köpek balıkları ve vatozları esas olarak aşırı avlanma nedeniyle 1970'ten bu yana %71 oranında azaldı. Yazarlar çöküşün muhtemelen daha da keskin olduğunu ancak en kötü etkilenen bölgelerin bazılarından gelen eksik veriler ve balıkçılık filolarının analizlerine başlamadan önceki 10 yıllarda zaten genişlemekte olduğunu belirtiyorlar. Kanada'daki Simon Fraser Üniversitesi'nde deniz biyoloğu ve çalışmanın başyazarı Nathan Pokarov, Bu ikonik yaratıkları kurtarmak için çok küçük bir penceremiz var dedi. Okyanus köpek balığı ve ışın türlerinin 4'te 3'ünden fazlası artık nesli tükenmekte ve tehdit altında. Bu da deniz ekosistemlerini ve birçok ülkedeki insanların gıda güvenliğini tehlikeye atıyor. Yeni bir araştırmaya göre gezegenimiz şu an insan uygarlığının tüm gelişimini kapsayan bir dönem olan en az 12 bin yıldır olduğundan daha sıcak. Bilim insanları okyanus yüzey sıcaklıklarının analizini insan kaynaklı iklim değişikliğinin dünyayı keşfedilmemiş bir bölgeye soktuğunu gösterdiğini söylüyor. Yani daha önce hiç böyle bir gezegende yaşamadık. Gezegen 125 bin yıldır en sıcak durumda bile olabilir. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği.